Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet bir değerlendirme ne kadar bu bu yoğun olayların yoğun örgüsü içinde ne kadar mümkünse birazcık bir özet ve değerlendirme yapmaya çalışacağız diye konuşmuştuk. Evet yani yaklaşık 10 günlük bir süre içerisinde çok değişik gelişmeler oldu. Yani bu gelişmeleri içinde iyi gelişmeler de söz konusu oldu. Örneğin işte Askeri vesayetin e, e, sembol unsurlarına dönük gelişmeler oldu. O, 30 Ağustos protokolleri e, ve kutlamaları, e, işte buna e, vesayet seçimine ilişkin e, askeri şuradan itibaren başlayan bir takım gelişmeler e, önemli değişiklikler söz konusu oldu. E, daha henüz bunlara kozmetik değişiklikler de diyebiliriz ama e, bunun yanı sıra işte gaipli e, Müslim vakıf malları ilişkin bir a, atak oldu. Onda ne kadar tatmin edici olduğunu e, çok ayrıntılı bilmiyoruz ama e, baş, böylesine bir adımın atılması önemli. E, bu süre içerisinde Kürt meselesi e, ve terör konusunda e, ilerlemeler e, maalesef o şey değil yani bu 10 günlük bilanço hiç iç açıcı değil. BDP e, Kongresi'ne dediğiniz ama en önemli yani bir takım normalleşme adımları e, atılsa da anormalleşme atakları da oldu ki bunların başında da deniz seneri e, davasına ilişkin gelişme teşkilidir. Bayrama girerken sanıyorum e, gelişen bir durumdu. Bu e, gerçekten e, bu geçen Eylül'de bir yılını dolduracak e, kısmi anayasa değişikliklerinde Ee, en önemli maddelerden biri Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulunu ilişkindeki ki referanduma gidilmesinin temel nedenlerinden biri Ergenekon ve benzeri davalarda e, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki tıkanmaları e, aşmaya dönük bir e, maddesi vardı ve bu madde sonucunda e, bu kurul e, değiştirildi ama bu Deniz Feneri ile birlikte ki bu Deniz Feneri davası gerçekten E, çok dikkatle incelenmesi gereken bir dava ve a, Adalet Kalkınma Partisi'nin e, önümüzdeki dönemde ve yani iktidar dönemi içerisindeki e, en önemli e, gemide delik açan e, bordada geminin bordasında ciddi e, su almasına neden olabilecek olaylardan bir tanesi. Bir yönüyle gerçekten e, yapılan değişiklikle oradaki handikapın erkenekon ve benzeri davalar için yaşanan handikapın aşılmasına dönük olay. Bu Deniz Feneri'nde karşımıza çıktı ve gerçekten kamuoyu bu konuda bir şekilde tatmin edilmiş değil. iktidar çevreleri açısından da Bu davaya yönelik bu operasyon e, önümüzdeki dönemde çok ciddi rahatsız edecek boyutlara geleceği muhakkak. Çünkü e, gerçekten bu yargı ve polisteki e, gelişmeler e, özellikle e, dava pek çok davada yaşanan e, olaylar e, bu konuda iktidar içerisinde örneğin Bülent Arınç başından beri e, Deniz Feneri davasının sanıkları için başlıyor. E, Takındığı bir tutum var. E, bu Böyle bir tutumdaki e, bir iktidar e, portresi ile e, bugünkü Adalet Bakanı'nın sergilediği e, tutum arasında çok ciddi görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Yani buna müdahale edilmesi, bu davaya müdahale edilmesi AKP iç bileşenleri açısından da e, sorun teşkil edeceğini e, söylemek mümkün. E, burada zaman zaman başvurulan bir şey var. Yani bunlardan biri yargıda ve polisteki Gülen cemaati etkinliği AKP'liler tarafından da dile getirilen bir husus. Bu meseleler gerçekten çok açıkta kavuşturması gereken meseleler tezgah altında, masa altında konuşulacak mevzular değil. Bir, gerçekten böylesine bir cemaatin ya da cemaate bağlı grupların, polis ve yargı üzerindeki etkinliği nedir ve bunu bununla AKP yönetimleri arasındaki ilişkileri nedir ve nasıl gidişmektedir. Bunlar son derece önemli. Önümüzdeki dönemde de bir yeni anayasanın gündeme geleceğini düşünerek bakmamız lazım. Bu Deniz e, Feneri davası e, aslında yani kamuoyununun e, hem yurt içi tarafına hem yurt dışı tarafına ilgilendiren, uluslararası boyutu olan bir dava. Dolayısıyla E, pek çok ülkenin Gözü de bu davada seyrediyor Ve siz e, demokratikleşme Adımları için attığınız e, Anayasa değişikliğindeki e, Yapılan Düzenlemelerle bundan faydalanarak e, Kendi ortamınıza dönük Bir davayı e, engelleme Çabası içerisinde evet, bu, de, önümüzdeki Pardon ben, e, Bir iki de bilgi verelim e, Belki hatırlamayanlar olur diye e, Deniz Feneri soruşturmasını Yürüten e, Üç savcı, Nadi Türk, Arslan, Türk Aslan, Mehmet Tamöz ve Abdülvahab Yaren görevden el çektirildi. Ve bu tamamının e, Adalet Bakanlığı'nın izniyle bu üç savcıyı da görevden aldıkları. Bu görevde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Ahmet Hamsici de Deniz Fener'i soruşturmasında bu savcıların kurul tarafından görevden alındığı haberini doğrulamamış. Hatta yalanlamış ve başsavcı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı işlem yaptı diyor. Şimdi bu şikayette de mahkemenin sanıkların mal varlıklarına el koyma kararı tapuya bildirilirken bu kararın ikinci ve üçüncü maddelerin üstü kapatıldı. Bu evrakta tahrifattır gerekçesiyle. Bu şikayet üzerine Ankara Başsavcısı... Adalet Bakanlığı'nda izniyle savcıları görevden alıyor. Ama savcılar da diyorlar ki karardaki iki, ikinci ve üçüncü maddeler tapu dairesini zaten ilgilendirmiyordu. Onun için üstünü kapattık. Ayrıca bu hukuk sisteminde uygulanan bir usuldür. Ergenekon savcıları da sık sık belgelerdeki bazı maddelerin üstünü kapatarak evrakları gönderiyorlar. Ki e, şeyleri bazı bilmesi gerekmeyen ve bilinmesi gerekmeyen bilgilerin sızması ve böylece başka insanları mağdur edilmesinin önlenmesi için yapılıyor. Dolayısıyla bu bir tahrifat değil. Bunu kullanıyor irade bu savcıları görevden alma bahanesi olarak ortaya koyuyor. Aslında bir tahrifat yok ortalıkta. Yani son derece vahim bir durum bu. Ve bu vahim durum Yani Adalet Kalkınma Partisi gemisinin su almasına neden olacaktır. Bunu kendi AKP bileşenleri içerisinde AKP'nin yönetimini oluşturan unsurlar bileşenler çerçevesinde baktığımızda da burada sorun teşkil edecektir. Yani Bülent Arınç'a sorulmadı herhalde bu kadar bu konuda yaklaşık bir yıldır bir, epey bir süredir takındığı bir tavır var. Ve de o Başbakan Yardımcısı. Ee, bu bağlamdaki e, gelişmeleri kendisine e, sorması, sorulması gerekiyor. Ve kendisinin de e, tavrını belli etmesi gerekiyor. Eğer e, Adalet Bakanı'nın e, ki destekler bir konumda e, bu durumu e, destekleyen bir açıklamada bulundu Adalet Bakanı. E, durum e, vahim bir e, sürece girmiştir demektir. Evet, Türkiye... Başka bu boyutları da var. Aslında dün e... Ahmet Altan da taraf gazetesinde generalleşen iktidar başlığı altında bu konuları ele alan bir yazı yazmıştı. Yani Hakimler Savcıda Yüksek Kurulu Adalet Bakanı ve Ankara Başsavcısı. Savcılar görevden alındıktan sonra usulün böyle olduğunu öğrenmişler mesela. Böyle bir uygulama var mı diye ön sormadan görevden almışlar. Sonra sormuşlar. Şimdi iş... Büyümeye ve skandal boyutunu almaya başlayınca hakimler savcılar yüksek kurulu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duydu diyor. Savcıları biz görevden almadık görevden alan Ankara başsavcısıdır yani hesabı başsavcıya sorun demeye getiriyorlar diyor. Hakimler savcılar yüksek kurulu böyle diyor ama Adalet Bakanı bu kararı desteklediğini açıklarken de aynen şöyle diyordu. Ben hakimler savcılar yüksek kurulu başkanı olarak bu kararı destekliyorum. E dolayısıyla yani savcıların alınmasını Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu destekleyemiyor, başkanı mı destekliyor deyip tuhaf bir durum var. Üstelik de şey çok önemli, bakan usule uygun mu değil mi diye merak bile etmeden neden bu kadar hızlı karar veriyor? Bu hızın nedeni sanıklara aramaları önceden haber veren köstebeklerin ikisinin Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti'nin eski İçişleri Bakanı, yeni başbakan yardımcısı Atalay'ın iş ortağı ile özel kalem müdürü çıkması diye de sormuş ki çok önemli yani 3 köstebekten bir Beşir Atalay'ın eski özel kalem müdürü bir diğeri de Kırıkkale'nin Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanıymış önemli bir şey yani İçişleri, yani şube müdürü bir polis İçişleri Bakanlığı özel kalem müdürünü o da AKP'li belediye başkanı Veli Korkmaz'a haberdar etmiş. Korkmaz da zanlıları önceden uyarmış deniyor. Çok vahim iddialar bunlar tabii. Kesinlikle ee, çok vahim iddialar ve e, birinci derecede e, yani Adalet ve Kalkınma Farsı'nın genel başkanı e, bir şeyler söylemek durumundu. Şu ana kadar başbakanın bu konuda bir açıklaması var mı? Her Ama konuda bayramda konuştuk. Evet. Yok. İkincisi yani bu konuda bu tür benzeri konularda iddialar var. Yani işte e, cemaat, cemaatin e, kontrol edemediği gruplar e, ve onlara söz getiremeyen e, e, iktidar. Bunlar böyle mi? Yani Türkiye'de gerçekten böyle e, oluşumlar, e, yapılanmalar e, söz konusu mu? E, bu konuda gerçekten e, yargı ve polis üzerinde iktidarın bile e, hakim olamadığı e, bir grubun ya da grupların söz edilen grubun bile kontrol edemediği grupların varlığı söz konusu mu? Bunlar çok ciddi iddialar evet. ve Ankara kurislerinde dolaştığınızda, bürokrasisinde dolaştığınızda bu tür e, iddiaların Ankara bürokrasisinde AKP tarafından atılan bürokratlar tarafından da dile getirildiğini e, şahit oluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de... Bir iktidar varsa ve bu iktidar üç genel seçimde oylarını artırarak çıkmışsa ve bir anayisi değişikliği önümüzdeki dönemde gündemdeyse yargı ve güvenlik güçleri üzerinde böylesine tanımlamaların, böylesine durumların dolaşması için birinci derecede açıklama yapılması gereken herhalde bir cemaatin reisi konumundaki kişidir. İkincisi de başbakandır. Bu cemaatle AKP arasındaki ilişkide kim kimin içinden çıkıyor ve ne üçündeki etkindir ve nedir bu ilişkiler arı açıkçası son önemli. Çünkü bunlar sonuçta bu iktidar döneminde yaşadığımız ağırlıklı olarak gelişmeler, etkinlikler, güçler dengesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunların medya üzerindeki etkinlikleri çünkü bu geçmişte Türkiye'de, Erbakan Partisi başındayken tarikatlar üzerinden bir takım yani Türkiye'de e, dindarların siyasi galerilerini tarikatlar üzerinden e, bakılır e, incelenmeye çalışılırdı. 28 Şubat'tan bu yana bu tarikat etkinlikleri Türkiye Siyasi İslam Hareketi üzerinde Türkiye'deki Siyasi İslam Hareketi etkinliğini cemaate terk etmiş ya da, da büyük ya da küçük bir takım cemaatlerin etkinliğini Bu cemaatler de e, yani dini derinliklerinden çok dünya, dünyevi e, örgütlenmeler, yönetimler, medya, ticaret şeyle uğraşıyorlar ve günlük hayatın içerisinde çok da varlar. Dolayısıyla eğer Türkiye'de yargı üzerinde, İktidarın bile söz geçiremediği gruplar varsa bunların e, konuşulması gerekiyor. En başta medyada ve bu tür konularda, bu tür gelişmelerde e, iktidar partisinin yetkililerinin ki Bülent Arınç'ın bu işlerden çok rahatsız olduğunu e, kaç kez ele getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla AKP bileşenleri bu mevzuya farklı bakıyorlar evet, diyebiliriz. Yani bir de cemaatin e, durumuyla ile ilişki, yani ilişkileri durumuyla ilgili söylediklerinize ilave eden Şeyi de söylememizde fayda var. ya yani Meselede önemli bir işte yolsuzluk, da, uluslararası boyutları da olan evet. siz de söylediğiniz gibi büyük bir yolsuzluk meselesi var. Ve buna bizzat yetkililerin, merkezdeki yetkililerin falan e, müdahale ettikleri, yargıya müdahale ettikleri bir yolsuzluk davasına gibi bir izlenim çıkıyor ortaya. Yani, ya, bugünkü haberde de Yıldız'ın haberine göre de tarafta. Deniz Feneri, E.V. dava savcıları haklarında çıkan haberlere de tepki göstermişler. Ortalıkta bir hukuksuzluk, bir tahrifat yok ki bunu itiraf edelim demişler. Yani evrakta tahrifat şeyine. Böyle de önemli bir durum var. Yani burada çok ciddi bir hukuk örtbas etme meselesinden bahsediyor olabiliriz yani. Evet yani bu, bu, bu bir bu, bu alanın şeffaf bir şekilde görünmesi gerekiyor. Yani bakın bu dönemde 90'lı 80'li yıllarda yaşadığımız türden yolsuzluklar haberleri yoğun değil. Yani ne Deniz Feneri de işte nasıl bir şey aslında Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarını daha önce de dolandırdığı operasyonlar mevcuttur işçi tasarruflarından tutun içinde onları girmeyeceğim 70'li yıllardan devam başken bu bu yalnız yani ülkeler arası bir pozisyona işaret ediyor ve buradan AKP iktidar çok ciddi yer alabilir diğer bir konu yani on da başka bir zaman inceleyebiliriz Yani açık olmayan bir alan da TOKİ hesaplarıdır. Bakın bu yarın öbür gün AKP'nin en büyük gol yiyeceği yumuşak alanlarıdır. TOKİ hesaplarını görebiliyor muyuz? Nedir TOKİ? TOKİ milli bütçeye nasıl dahil ediliyor? Ediliyor mu? TOKİ hesapları nasıl inceliyor? TOKİ'nin bütçeye, bütçenin TOKİ'ye borcu nedir? Ne kadar bir büyüklüktedir? Ki TOKİ 3 seçim kazandırmıştır. E, bu iktidara. Dolayısıyla hele, e, şimdi, hele şimdi bu son kanun hükmündeki kararnameden sonra e, bir de TOKİ'nin başındaki insan Erdoğan e, Erdoğan Bayraktar artık e, Pelin Cengiz'in terimiyle Türkiye'nin tapusuna da sahip oldu. E, e, tabii. E, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak. Çok önemli bir nokta tabii. Bir de e, işin maalesef bir başka boyutu da Zaman zaman üstünde durma fırsatı da buluyoruz ama önemli, çok önemli bir boyutu da. Şimdi iktidar yanlısı, iktidara e, yatkın görünen e, medyanın da, medya organlarının bazı gazetelerin filan da e, gittikçe bu bütün bu, bu tarz uygulamaları, şaibeli durumları da hiç sorgulamadan eleştirmek şöyle dursun sorgulamadan vermeleri ve hatta mesela işte bugünkü gazetelerde var Yeni Şafak'ın sürmeşritle taşıdığı bir haber var savcılar tahrifatı itiraf etti iddiası var O e, halbuki savcılar ortada bir hukuksuzluk yok ki bunu itiraf edip kabullenelim diye tepki göstermişler mesela bu da basın açısından ve demokrasinin işlerliği açısından çok önemli Kesinlikle yani siz e, bu 10 yıllık üst üste 3 üst seçim kazanmanın getirdiği e, pek çok e, anormallikler söz konusu olur davranışlarınızda ama yani seçmen e, Türkiye'de hiçbir zaman şey değil e, kazık çakmaz e, seçmen park eder e, uygun gördüğü yere sonra alır başka yere park eder. Şimdi bunlar e, medyanın yani kendisine her iktidar, hele 10 yıllık bir iktidarı, e, 10 yılı aşkın iktidar süresini garantilemiş ve burada e, önemli e, badireler de atlatmış e, bir iktidarın e, kendi medyasını, yaratması Emir Komuta zinciri içerisinde bir medya haline geldiğini görüyoruz daha e, şeyi bunu söyleyebilirim yani e, o, o bağlamda baktığımızda e, başbakana e, o kanattan yazı karşı yazı yazabilecek e, insan sayısı e, az e, ve de e, onlar da zaten Farklı yerlere sürüklene biliniyorlar. Dolayısıyla burada daha çok bir jenerasyondur gazetecilik faaliyetinde bulunan ve orada kendilerini ispatlamış ama daha çok parti gazetesi şeklinde meseleye bakan kusur etmekten, imtina eden olabildiğince eleştirmekten kaçınan bir medyanın oluştuğunu artık söylemek mümkün bu 10 yıllık iktidar sonrasında. Şimdi bütün bunlar gerçekten ortada bir kanlı savaş bir yandan devam ediyor. Burada da bir U dönüşü iktidar şeyinde görüyorsunuz ve bu U dönüşünde işte polis üzerinden mevzuyu sonuçlandırmaya dönük bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. Zaten PKK'da ağırlıklı olarak polisler üzerinde saldırıyor. Böylesine bir süreç içerisindeyiz. Bir taraftan işte İsrail'de yaşanan gelişmeler söz konusu bölgede. Yani işte Doğu Akdeniz'in eee de dönemde eee takım gelişmelerin e, olması ihtimali en azından var. Bir taraftan e, yani Türkiye işte Suriye'de de İsrail'de de kötü durumda. E, i̇ki tarafın yönetimi de kötü. Ama işte bir taraftan bir e, Arap e, baharın esintisi İsrail'de etkilemiş durumda ve e, İsrail'deki e, e, e, kötü yönetim en yani içinde kötü ya yönetim eee ne etkileyecek boyutlara ulaşmıştım da İsrail'de yani son mitinglerden önce e, siyasi taleplerle e, Mısır bayrakları ve Arapça sloganlarla mitinglerin yapıldığına tanık oluyoruz ki son miting iktisadi taleplerin de eklendiği ve inanılmaz bir boyuta etlendi hale e, geldi ki İsrail yönetimi açısından önümüzdeki günlerde güç şeylerin beklendi muhakkak. E, Türkiye'de tabii ki asker sivil dengesindeki gelişmeleri eee yakınmıyor. Bu konudaki girişimlerde e, normalleşme çabalarına her zaman destek verildi. Ama Deniz Feneri gibi bir eee TOKİ gibi yani Türkiye'de işte e, sit alanları gibi, tabiat alanı 2B gibi konularda e, hükümetin tavrı e, geniş bir eee Mu, muhalefet tarafından göğüslenecektir önümüzdeki dönemde. Sert geçecektir bu anlamda. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü söylediğiniz e, maalesef e, bir başka olumsuz yön diyebileceğim çok zayıf e, muhalefetin de e, genel e, olarak <gülüyor> bu işlerin üstüne gitmesi. En temel meselelerde bu gerek e, işte deniz feneri meselesinde birazcık gidiyorlardı ama e, onun dışındaki bütün bu TOKİ ve gezegenin, çevrenin mahvedilmesiyle ilgili kanun hükmündeki kararnamelerde vs. de oldukça zayıf bir cılız bir ses çıkarttığı düşüncesindeyim. Siz öyle değil mi? Parlamentodaki muhalefet için tamamen yani ben de aynı fikirdeyim ama önümüzdeki süreç açısından ben parlamento dışı muhalefetin parlamento içerisine Yani bunun içine BDP'yi de katıyorum. Ne kadar kendileri parlamanın içine girmeye karşı kararları sanıyorum henüz girmemek neticesi öyle olmuş kongrenin. Evet ee, bir de onu da konuşmakta fayda var. Evet, evet. O, o sonuç mu çıkıyor? Ne diyorsun Mahir? Bu... Yani o sonuç çıkıyor değil. Şey yapılan açıklama henüz gerekli şartların oluştuğunu düşünmüyoruz meclise girmek için şeklinde Demirtaş'tan. Yani şimdilik en azından öyle bir niyet belirtilmiş. Bu şartlardan neyi kastediyor olabilirler Ali Bey? Ee, sanıyorum o şey, Hatip Dişke ve diğer kişilerin üzerindeki durumun tedbirin kalkması ve sıraladıkları herhalde... 8 maddi. 8, madde 10 maddelerin şeylerini bilmiyorum ama e, bir şey sunduklarını biliyorum. E, tüzükteki de, değişiklik, demokratik, özellik ile e, ilgili hususlar. Bir de galiba Öcalan'ın şeyi, ana dilde eğitim gibi konular olması e, için de gereken. Şimdi yani bütün bunların hepsi için parlamento zemini çok uygun bir mücadele alanı. Hep onu söylüyoruz. Bütün bu meseleler için. Bunun e, terk edilmesi e, bence Türk Kürt siyasi hareketi ve genel olarak Kürt sorunun çözüm açısından e, bir yanlışı işaret ediyor. Yanlış yapıyorlar yani. E, bu bağlamda parlamentonun boş bırakılması ya da bu şartların öne sürdürerek e, girilmemesi. E, bu bayram suresi içerisinde e, pek çok konu e, bir gün aklına eklendi. E, ama yani gerçekten işte e, bir takım ileride demokrasi genişlemesi ne ve doğru bulduğumuz gelişmeler de oldu. Bunlardan bir tanesi gayrimüslim malları ama sanıyorum o konuda incelenmeye muhtaç bir konu. Ne kadar bu konuda yararlandılıyorlar ama herhalde ilk akıstlar itibariyle baktım gayri Müsl yani Türkiye'deki Rum, Ermeni cemaati sözcüleri memnun gözüküyorlar. bu gelişmelerden. Evet yani 1920'lerden beri ta Bu epey bir zulüm edilen e, gayrimüslimlere e, azaldı diyor baskın oranda bu kanun hükmündeki kararnameyle birlikte bunun son örneğini oluşturuyor. Fakat yine de e, tek maddelik devrim diye nitelendirilemez sorunlu yerleri var diyor teknik olarak. Yani e, ben aslında tüm bu gelişmenin içerisinde Hemen e, bu gündem itibaren önümüzde meclisi açılacak. Yeni bir anayasa gündeme gelecek. Bütün bu Deniz Feneri'nden e, 27 Nisan muhtırasının siteden kalkmasına kadar gelişen olaylar zinciri içerisinde ve Kürt meselesinde savaşla devam ederken işte parlamentodunun e, Kürt Partisi tarafından kullanılmasının e, şartlara bağlı olduğu bir ortamda Muhalefetin e, açıkçası son derece güven vermediği bir ortamda parlamentoda bulunan muhalefetin yeni bir anayasa e, nasıl e, yapılacak ve bu e, Türkiye'nin yüzyıllık sorunu Kürk meselesine de e, bu anayasa nasıl bir ilerleme sağlanacak e, çok ciddi bir e, bulutlanma e, ile karşı karşıyayız ve iktidarında bu derecede nobran Ee, uygulamaları e, ve e, hakimiyeti ve e, megalomanlığı e, ortamında yeni bir anayasa e, süreci açıkçası e, bulutlu gözüküyor. Ama e, yani Türkiye'de e, pek çok dinamikler e, söz konusudur. Yeni dinamikler de var. İktidarın frenlenmesi açısından en büyük e, iş bence e, medyadaki Ve sessiz kalmayanlara nasıl vesayet rejimine karşı sessiz kalınmadıysa e, ve de e, parlamento dışı dışındaki e, unsurların e, seslerini yükseltmesine bağlı. Türkiye, dünya bir Arap meselesi yaşıyor, baharı yaşıyor. Orada özgürlükler, demokrasi bile getiriliyor. Ekonomik haklar, İsrail'de düşünebilir miydik? 450 bin kişi kalkacak, e, yürüyecek, Mısır bayrakları ile yürüyecek. ...Arap Sloganlar atarak yürüyecek, Filistin'i şey yapacak. Dolayısıyla e, dünya e, Türkiye çok kapalı bir ülke değil. Türkiye'de 10 yıldır iktidarda bulunan ve 3 seçim başarısı elde edenlere verilen e, oylar... E, ...deniz seneleri için verilmedi. Onları bilmeleri lazım. Evet, o bayağı problem yaratabilir onlar için. Yani uzun sıcak yazın ardından... <gülüyor> bol, bol bol bulutlu bir sonbahara doğru giriyoruz yani. diye bir kehanette bulunabiliriz. <gülüyor> evet şimdilik öyle gözüküyor. Peki çok teşekkür Peki. ederiz. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik